بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أ ن ف س ن ا وسيارته ع م ا ل ن ا من يهدي الله فلا مضلل ه ومن يضلل فلا هادي له أ ش ه د أن ل ا إ ل ه إ ل ا الله وحده لا شريك له و أ ش ه د أ ن محمدا عبده ورسوله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 カーディスティー・イマン・ブク ن ا رحمه اللهم ありがとうございました。<berries. S 1> hadislerini okumaya devam ediyoruz. Bugün 206 numaralı rivayete ulaştık elhamdülillah. Evet. 206 numaralı evet. rivayetimiz. Şöyle Efendisi'nin malı üzerinde çobandır, bekçidir. İbn-i M. Radyo'nun adına rivayet edildiğine göre Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle dedi. Hepiniz çobansınız. Hepiniz gözetiminiz altındaki kimselerden sorumlusunuz.、Hı. İnsanların deresinin üstlerine yönetici çobandır. Ülkeye altındakilerden sorumludur. Erkek ailesi üzerinde çobandır ve o elinden altındakilerden sorumludur. İnsanın kölesi hizmet yani hizmetçisi efendisinin mazur üzerinde bir çobandır ve o bundan sorumludur. Dikkat edin. Hepiniz çobansınız ve hepiniz yöneticiniz. アブラーイブナオマル رضي الله عنهما دان جلال من شر روايتان هلا كلكم راع وكلكم مسؤولون عن راعيته الله رسولو عليه الصلاه والسلام لكتدن happiness تفجماناصيلتو 番 صيل sorumludur diyor Allah Resulu Aleyhisselatu Vesselam kardeşlerim riayet dediğimiz zaman manası bir şeyi koruma ve onun bakımını üstlenme manasına gelmektedir ve herkes toplumda bir şeyi ifade eder yani ya annedir ya babadır Ya çocuktur ya dededir. Aile içerisinde biraz daha gittiğiniz zaman yani idari olarak ya bir yerin muhtarıdır veya en üst seviyede nedir? Bir devletin reisidir veya bir kabilenin başkanıdır. Sonuçta herkesin kişisel olarak veya toplumsal olarak bir mesuliyeti vardır. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da muhakkak herkesin bir mesuliyeti vardır ve o kimse de mesul olduğu veya başında bulunduğu şeyden öncelikle kendisi nedir sorumludur diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Sonra Aleyhisselatü Vesselam bu insanları bu sınıfı アチクダルケン、エンバシタンバシュー、ウルルカリスラトウスラム、ヤファムカラフェルエミュウルレディアランナシライインサンナルンバシンダキエミッシュ、チュバンダル、ネスウルドゥ、ウォメスウルン、アンライエティー、ベオ、ソロンノオドゥ、ヤニエリン、アルトンダキ、ベア、イダーリシアルトンダキ、キムセラルダン、ソロンノドゥル、アラハスウルアレイスサラート、 Vesselar kardeşlerim emir dediğimiz zaman bir devletin başı denildiği zaman veya bir kabilenin veya herhangi bir mesuliyet alan kimse öncelikle tabii ki günümüzde olduğu gibi kendi kasasını doldurma veya kendi koltuğunu muhafaza etmek için uğraşan kimse değildir. Muhakkak o bulunduğu makamdan sorguya çekilecektir ve öncelikli görevi nedir? Elinin altındaki veya hizmet ettiği kimselerin Öncelikle olarak、e, onların hayrında veya onların işini gidermede, sıkıntılarını gidermede çalışması gerekir. Sorumluluğu budur ve muhakkak bu sorumluluğu ne yapması yerine getirmesi gerekir ki onlara herhangi bir zarar gelmesin veya da onlara menfaati için çalışması gerekmektedir. Ve yine diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam,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 Geçimini sağlaması için çalışması gerekir ve yine çocuklarının ailesinin eşinin öğrenmesi için dinini öğrenmesi için çaba gayret sarf etmesi gerekir ve yine ailesine iyiliği emredip yine ailesini de her türlü kötülükten İslam'ın yasakladığı her türlü şeyden de münkerattan da yasaklaması gerekir çünkü o onlardan sorumludur ve yarın onlardan sorulacaktır. bir baba olarak, bir nedir、e, aile reisi olarak ve her türlü menfaatler için çalışması ve onlara zarar gelecek her türlü şeyi de şeye karşı da güç vermesi karşında durması gerekir. Ve daha sonra Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam konumuzla da alakalı olarak daha önceden bir kimse de bir adamın kölesi de efendisine karşı sorumludur. O da ne yapar? Efendisinin malısını korumaya karşı veya ona güzel bir şekilde hainlik etmeyip güzel şekilde onun emirlerini yerine getirmesi gerekir. Ve diyor ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam kadın da kocasının evi üzerine sorumludur ve o sorumluluktan da mesuldür sorulacaktır diyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Peki kadın evinde ki evinde hem evine karşı hem çoluğuna çocuğuna... Hem de eşine kocasına karşı görevleri nelerdir. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam kadınlarla alakalı、Hı. buyuruyor ki bir kadın evinde evli olan bir kadın namazını kılsın, orucunu tutsun, kocasına itaat etsin ve namusunu korusun cennete istediği kapıdan girsin buyuruyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Tabii ki kadın evinde hem evleri evini çekip düzetmek veya ne bilin yemeği di temizliği di onunla uğraşmanın yanında aslında en ülvi görevlerden bir tanesi de nedir? Çocuklarını güzel bir şekilde İslam üzerine eğitmektir kardeşler. O yüzden hani çocuk eğitimiyle alakalı derslerin bir tanesinde veya en başında ne demiştik? Çocuk eğitimi neyle başlar? anne seçimiyle başlar kardeşler. O yüzden bir annenin de aslında en ülvi görevlerden bir tanesi de çocuklarını İslam üzere eğitmeksidir kardeşler. Bu muhakkat yapması、e, gerekir. Evet ve hadisin sonunda Allah Azze ve Celle anihi sallallahu aleyhi ve sallam yine bu sınıf insanlara saydıktan sonra hepiniz çobansınız. ve hepiniz güdüyü sürüden sorumlusunuz buyurarak Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem bu sözle başlıyor ve yine bu sözüyle bitiriyor burada da bu sorumlulukların ne kadar önemli olduğunu ve herkesin üzerinde muhakkak birilerinin alabileceği bir hak olduğunu söylüyor Allah Rasulu aleyhissallatu vassalam Rabbim、e, hepimize hayır versin bunları Her sınıf insanın hakkıyla ve Allah'tan korkarak yerine getirmeyi hepimize nasip eylesin inşallah. Evet, 207 numaralı rivayet zayıf kardeşlerim. 207 numaralı rivayet zayıf. Evet, onu not alalım. Evet, 208 numaralı rivayetimiz. Köle olmayı seven kimse. Ebu Kureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Müslüman köle Allah'ın hakkını ve Efendisin hakkını yerine getirirse onun için iki mükafat vardır. Bu kadar. 208 kadar. Devamlar. Devamlar, <gülüyor> nuestra, Aynı, nuestra, nuestra, Hayat, bu kadar. Devamında niye? Bu Friday'nin soruyorum Allah Hayir mi diyor mu? Bu baskıdayım. Evet. Hadisi eksik kalmış kardeşlerim. Asıl hadisin、e, devamında. Ebu Hureyre radıyallahu anh diyor ki Ebu Hureyre'nin eli nefsi elinde olan Allah'a yemin ederim ki eğer Allah yolunda cihad olmasaydı, hac ve anneme iyilik olmasaydı muhakkak bir köle olma, olarak ölmeyi isterdim diyor. Ebu Hureyre radıyallahu anh aslında bab başlığı da onu şey yapıyor ama demek ki almamış ee, bir söylemiş olalım kardeşlerim. Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan gelen civayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ki daha önce de、e, rivayet geçmişti biliyorsunuz. Üç kişiye iki ecir vardır, iki sevap vardır hadisinden bir tanesi de buydu. Müslüman bir köle şayet Allah'ın hakkını ve Efendisi'nin hakkını yerine getirir ise ona iki ecir, iki sevap vardır buyurmuştur Allah Resulü Vesselam. Bu, bu hadisi rivayet ettikten sonra Ebu Hureyra Radiyallahu Anhu diyor ki, Nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki şayet Allah yolunda cihat, hac ve anneme iyilik olmasaydı muhakkak bir köle olarak ölmeyi yeğlerdim. Ölmekten hoşlanırdım demiştir. Ebu Hureyre radıyallahu anhu. Kardeşlerim Allah Azze ve Celle'nin hakkını eda etmek ancak ve ancak Allah Azze ve Celle'ye hiçbir şeyi şirk koşmadan... Onu ona ibadet etmekle yerine gelir ancak ve ancak. Ve daha önceki rivayetlerde de olduğu gibi bir köle eğer efendisinin öncelikle Allah Azze ve Celle'ye karşı ibadetlerini yerine getirir, daha sonra da efendisine karşı nasihat etme ve ona itaat olarak yer,、e, görevlerini yerine getirir ve ona kainlik etmez ise ona da iki tane ecir vardır, sevap vardır buyurmuştur. Allahu Alaihi Salatu was Salam Abu ra, hu, h u r a i r、erm yani、a radiallahu anhu, ア Allah r イ Salatu was Salam, ビチョクケレブルイメネッミシティルネフセンエリンドオランアラハイメネデルンキビリエメンシェイクティルケブラダケブリワイテデルブノンジャイズオードノングスター n フティルヤネビルキムセネフセンエリンエ e ンドオランア i ハイメネデルンキ a p a b i l i r Yemin Edebilir, bunun cevazını göstermektedir. Sonra diyor ki eğer Allah yolunda cihat hac ve anneme iyilik olmasaydı. Kardeşlerim burada hac derken Ebu Hureyre radıyallahu anhı Allah Resulü aleyhissalatu vesselam ile birlikte haccını yapmıştır kimsedir. Buradaki kastettiği de nafile hacdır ki bu da tabi ki anneye iyilik nedir? Farzdır kardeşlerim. Bu ise nafil olduğu için farz nafileden daha üstündür Allah-u Teala öyle. Evet. 209 numaralı rivayet. İnsan köresine kölem dememeli. Ve bu sure ile de Allah-u Teala'dan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve ssellem şöyle dedi: Sizden biriniz kölem, cariyem demesin. Hepiniz Allah'ın erkek kullarısınız ve Kadınlarınız da Allah'ın dişi kullarıdır. Sizden biri oğlum, kızım, deri kanlım ve genç kızım desin. Evet, kardeşlerim burada、e, kölelik ve hadisin devamında da çünkü diyor, hepiniz Allah'ın kölesi sizsiniz. O yüzden bir kimse kendi kölesine ne yapmasın, en kölem Veya Arapça ifadeyle "abdî" demesin. Çünkü hepiniz Allah'ın kölesi sizsiniz. Buyuruyor Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam ve kadınlarınız da nedir? Onlar da Allah'ın kullarıdır. O yüzden hiç kimse kölesine "abdî" yani kulun demesin buyuruyor Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam. Fakat ne desin? İşte delikanlı veya、e, genç veya kızım, evladım gibi. şeyler söylesin buyuruyor Allah'a söylüyor aleyhissalatü vesselam çünkü kulluğu hakiki kulluğu hak eden yalnız ve yalnız Allah azze ve celle vardır kardeşlerim ve bir kimse kölesine dahi kulum kölem dediği zaman nedir sanki kendinde bir büyüklenme E, meydana gelir. Kralların kullandıkları en büyüce kelimelerden, en büyük kelimelerden bir tanesi de budur ki hatta Osmanlı patişahları bile insanlara ne derlerdi? İşte、e, kullarıma, deki. kullarıma deki şeklinde ifadelerle kul kelimelerini kullanmışlardır kardeşler. Yani düşünün firavunlar bile aynı kelimeyi kullanıyor. Neden? Çünkü ...kendilerine göre onları rızıklandıran, onları yaşatan ve öldüren firavunlar kendilerinin olduktan ısıtıyor. <gülüyor> Musa aleyhisselam Allah öldürür ve diriltir dediğinde Musa ne diyor? Şey, firavun ne diyor? Ben de. ben de öldürürüm, ben de diriltirim diyor. Alıyor birisini kesiyor, öldürttürüyor. Birisini ise öldürülmekten azat ediyor. Bak ben de öyle yaparım diyor. O yüzden nedir? Bu insanda bir kendini yüceltme meydana getirdiğinden dolayı hiçbir şekilde nedir? Bu şekilde、e, kullanmak caiz değildir ki burada da aslında insandan meydana gelebilecek bir、e, büyüklenmeyi engelleme maksadıyla kullanılmış sözlerden、e, bir tanesidir ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne desin delikanlı veya o tür sözler söylesin ki Kur'an'da da geçtiği gibi、e, mesela Keh Suresinde İz kâle Musa モサ e ィカンマスナー、ヤンデキ、イスメッチセネン、デデキ、ウォカーレフェティアニー、i スウ e センデ、ウォカーレフェティアニー、イス e ッチセネン、デ i キ、ウォカーレフェティアニー、イスメッチセネン、デデキ、ウォカーレフェティアニー、ウォカーレフェティアニー、ウォカーレフェティアニ m ウォカーレフェティア y ー、ウォカーレフェティアニー、ウォカーレ a ェティアニー、ウォカーレフェティアニー、ウォカーレフェティ b u n ウォカーレフェティ p t ー、 Biz bir delikanlı biliyoruz ki onları ne yapıyordu yani anlıyordu kötü bir şekilde anlıyordu diyerek ne yaptılar İbrahim Aleyhisselam işaret ettiler başka kimseye de bu şekilde söylemediler o yüzden kardeşlerim İslam'ın her zaman için bir şeyi vardır ki setu zeriad dediğimiz yani bir şeyde daha büyük de hukuk bulmamak için dinimiz bazı şeyleri ne yapmıştır. yasaklanmıştır. O yüzden kulum kölem demek de yasaklanıyor ki insanda büyük bir böyle büyüklenme veya sanki dünyayı o yaratmış veya onların rızkını o veriyormuş havası hissi hiçbir zaman yaratmaması gerekir. Bu her zaman için geçerlidir. Belki aynı duygu bir patronda bir fabrikada sahibinde veya zengin bir insan yüzlerce binlerce işçisi olan bir kimse dede ne yapabilir meydana gelebilir. İşte bunların rızkını ben veriyorum şeklinde bir düşünce hası olabilir Allah korusun kardeşlerim çünkü asıl、e, ibadeti hak eden yalnız ve yalnız Allah Subhanahu ve Taala'dır. Evet 210 numaralı rivayet Ebu Hureyra Hureyra darbi Allahu an dan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi Sizden hiçbiriniz asla kölem, cariyem demesin.、Evet. Köleler de efendilerine asla Rabbim demesin. Sizden biri kölesine delikanlım, genç kızım desin. Köleler de efendilerine efendim, hanımefendim desin. Hepiniz Allah'ın kullarısınız. Gerçek Rabb ise aziz ve celil olan Allah'tır. Ancak ve ancak Allah azze ve celledir. Çünkü Rabb dediğiniz zaman kardeşlerim Her şeye malik olan, her şeyi yöneten,、e, vücuda getiren bir şeydir ki hakikatte Allah'tan başka Rab nedir? İlah、e, yoktur. Burada kardeşlerin seyidi yani efendim kelimesini bir köle efendisine karşı ne yapabilir? Kullanabilir. Peki bu Allah Resûlü Aleyhisselatü Vesselam için geçerli midir? O da 211 numaralı rivayette. Evet. Sahipimden Rabbil Aalant rivayet edildiğine göre babası Abdullah şöyle dedi: Ben amir oğulları tertî ile Peygamber Allahü Aleyhissellem'e gittim. Onlar hadit Peygamber'e: Sen bizim seyidimizsin dediler. Peygamber: Seyid Allah'tır buyurdu. Onlar faziletlerinden en, en erdemli mis ve İslam bakımından en büyüyünüsün dediler. Onların övgüde ileri gitmelerinden hoşlanmayara Hazret Peygamber şöyle buyuruyor: Söylemek istediğinizi söyleyin. Şeytan sizi elçi tutup da kendi diliyle konuşturmasın. Evet. Kardeşlerim,、e, amiroğulları Allah nasır as-salâmin yanına geldiklerinde diyorlar ki: Sen bizim seyidimiz yani. Efendimizsin dediler. Bunun üzerine Allah, Allah Resulü Selam seyyid olan, asıl efendi olan Allah'tır buyurdu. Şimdi kardeşlerim burada、e, neden böyle bir kelime kullandın? Yani biz mesela normal konuşurken Türkçe'de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam ne yapıyoruz? Sözünü kullanıyoruz. Şimdi bu bir. İkincisi バズのサロワットラーダーやね、あらはまさららら、もはめ、わらあら、もはめ、かまさら、えら、いぶらへん、わらあら、えら、いぶらへん、でかめどめじて、あらはそら、ل てさら、みずうれて、さらば、ぽど。あらば、ぜん、さんだ、あらはまさら、せいでな、もはめ、に、わらあら、せいでな、もはめ、けいれめし、に、そりりりゃ、えら、さらば、たんだ、せいでな、けいれめし、に、な、ぱらららら、お、さらば、かたら、 Ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'dan bu şekilde bir lafız gelmemiştir kardeşlerim. Öncelikle bu uyarıda bulunayım. Şimdi kardeşlerim Allah Resulü aleyhissalatu vesselam hiçbir zaman kavmi içerisinde aşırı övülmeyi sevmeyen bir kimseydi. Ne zaman aşırı övülürse övüldüğü zaman hemen uyarıda bulunmuş hatta sahabesi kendisini böyle övdüğünde sakın beni övün. İsra, e, İsrail oğullarının İsa Aleyhisselamı, Meryem'in oğlu İsa Aleyhisselamı aşırı ölümede aşırıya gittikleri gibi beni de ölümede aşırıya gitmeyin buyurmüştür Allah Rəsulü Səlam. Ben ancak Allah'ın Rasulü ve kuluyum buyurmüştür. Öyleyse bana Allah'ın elçisi, Allah'ın Rasulü diyim buyuruyor Aleyhisselatu Vesselam. Hatta bir seferinde kardeşlerim Bazı cahilerler oynarken şiir söylüyorlar ve diyorlar ki bizim içimizde öyle bir peygamber vardır ki yarın ne olacağını bilir diyorlar şiir okuyarak. Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam hemen müdahale ediyor daha önceki söylediğiniz sözleri söyleyin ama diyor ben ne yapmam yarın ne olacağını bilmem ve sakın bu sözü söylemeyin diyor Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam Demek ki burada eseyit es Allah'tır, Efendi Allah'tır derken Allah Resûlü Aleyhisselatü Vesselam burada kendisini aşırı bir şekilde ölmesini, ölmesinden korktuğu için ne yapıyor? Efendi Allah'tır, asıl Efendi olan nedir? Hakiki Efendi, hakiki seyit yalnız ve yalnız Allah Ta'aal'adır buyuruyor. Allah Resûlü Aleyhisselatü Vesselam Yani onların gerçek efendisi ve her şeyi idare eden yalnız Allah'tır. Övülmeye layık olan yalnız ve yalnız Allah Azze ve Celle'dir. Ve daha sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki sakın beni aşırı övmeye giderek ne yapmayın? Şeytanı sevindirmeyin veya şeytanın bir elçisi, bir yardımcısı, bir vekili övmeyin. olmayın buyuruyor Allah Rasulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Çünkü neden insan aşırıya bir şeyi aşırı ölmeye başladığı zaman ne yapar? Şeytan oradan girmeye başlar ve Allah korusun bu sefer Allah'tan isteyeceği veya sadece ve sadece Allah Azze ve Celle'nin dağik olduğu sıfatları ne yapar? Allah'tan gayrısına vermeye başlar. Bugün. Maalesef tasavvuf evlinim yaptığı da budur kardeşlerim. Şehirlerini ölmede o kadar aşireye gitmişlerdir ki artık Allah'a verecek verdik, verilmesi gereken bütün sıfatları ne yapmışlardır <gülüyor> tutmuş şehirlerine vermişlerdir. Onlardan medet bekler olmuşlar. Sadece onlara dua eder olmuşlardır. Bu da ne yapmışlardır maalesef onların şirkte küfürde ruhu bulmalarına neden olmuştur ki? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da burada aşırı bir şekilde ölmekten korkmuş ve ondan da yasaklayarak ne yapmıştır? Seyyid kelimesini yasaklamış ve seyyid olan, efendi olan、Allah. yalnız ve yalnız Allah Azze ve Celle de buyurmuştur. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Evet. 213 Zayıf olsun İmam. 212、e, zayıf değil ama Aynı şekilde olması lazım. <gülüyor> Değil mi? Aynı şeyde. Okuyalım. 212'yi de okuyalım. İbn-i Eber, Allah'ın razı olsun. Rüvayet edildiğine göre. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle deniyor. Aynı. Gerek yok. 213 <gülüyor> aynı rivayet. Farklı rahmetten geldiği için de aynısı. Devam ediyoruz. 213 okuyalım abi. Ebu Süleyman, Malik İbn-i Hüvayet, Hüvayet ister, Vatabı Ante Rüvayet edildiğine göre şöyle anlatmışlar. Biz, Yaşları bildiğine yakın gençler olarak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldik. Onun yanında yirmi gece kaldık. Ailelerimizi özlediğimizi düşünerek bize girdi ailelerimizden kimleri bıraktığımızı sordu. Biz de ona durumumuzu bildirdik. O çok şefkatli ve merhametliydi. Bundan dolayı bize şöyle buyurdu. Ailelerinize dönün ve öğrendiklerinizi onlara öğretin. ve onlara yapmaları gerekenleri emredip beni nasıl namaz kılarken gördüyseniz öyle namaz kılar namaz vakti geldiği zaman sizden biriniz size ezar okusun ve en büyüğünüzde size imam olsun evet kardeşlerim Allah Rasulü Aleyhisselatu Vesselam'ın merhametini şefkatini gösteren rivayetlerden bir tanesi Ebu Süleyman Melek İbnül Hüyrif radıyallahu anh'u diyor ki bizler diyor birbirine yaşı, yaşıt gençler olarak yaşıt insanlar olarak Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın yanına dil öğrenmek maksadıyla geldik diyor ilim öğrenmek maksadıyla ve yanında 20 gün boyunca kaldık diyor Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam gençlere şefkat ediyor ve onların ailelerinin çoluğunu, çocuğunu özlediğini zannediyor ve、e, ailelerinden soruyor ve onlarda haber veriyor ve diyor ki sahabe vakeena rafiikan rahimman çünkü Allah Rasulü Sallam çok merhametli, çok şefkatli birisi idi diyor sahabe Allah onlardan razı olsun. Bunun üzerine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki ailelerinize geri dönün ve onlara öğretin, onlara emredin ve beni nasıl namaz kılar gördüyseniz öylece namaz kılın ve namaz vakti geldiği zaman sizden bir ezan okusun ve sizin de diyor yaşça en büyüğünüz imam olup namaz kıldırsın buyuruyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Kardeşlerim burada... Bir alim olarak veya ilim talebelerinin hakikaten bu sıfatlarla yani şefkat ve merhamet sıfatlarıyla donanması gerekir kardeşlerim. Eğer bir kimse de ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki eğer bir kimseye yumuşaklık, rüfk verilmişse hakikaten o kimseye hayırdan birçok şey verilmiştir buyuruyor aleyhissalatü vesselam. O yüzden... Alim olan bir kimsenin veya ilim talebesi olan bir kimsenin hakikaten merhametli ve şefkatli biri olması gerekir kardeşlerim. Yani bu iki sıfatın muhakkak donanması gerekir ve yine ilimle uğraşan insanların yani toplumdan hiçbir zaman soyutlanmaması gerekir. Toplumun içine muhakkak ne yapması gerekir. Karışması gerekir ki onlara öğretsinler, onlara iyiliği emretsinsler ve öğrendiklerini ne yapsınlar onlara aynı zamanda öğretsin öğretsinler. O yüzden Allah Rasulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem ne yapmışlar ne yapmıştır kendi ailelerine dolayısıyla kendi kavimlerine göndererek onlara onlara öğretin, bu onlara emir verin ve buyurmuştur Allah Rasulü Aleyhi Selam Demek ki kardeşlerim bir kimsenin öncelikli öğretmesi gereken insanlar kendi öz ailesi olması gerekir. Ancak ve ancak bir toplumun islahi aileden başlar ve eğer aile islah olursa inanın toplum koskoca bir toplum ve dünya ne yapar baslah olur düzelir inşaallah ve Allah azze ve celle Kur'an'da buyurduğu gibi ya ay yuhel nədine aminu 何故であなたのことを言うの Öncelikle kendisini yetiştirmesi gerekiyor. Kendisini yetiştirdikten sonra da aynı şeyi ailesine emrederek ne yapması? Kendini ateşten koruduğu gibi kurtardığı gibi ailesini de aynı şekilde ateşten o şekilde kurtarması gerekiyor. Sonra Allah Resulü aleyhissalatu vesselam ailenize geri dönün. Onları onlara öğretin, onlara emredin diyor. Ve daha sonra beni nasıl namaz kılar gördüyseniz öylece namaz kılın buyuruyor aleyhissalatü vesselam. Yani burada ne vardır? Sünnete kesin mekes uyma vardır kardeşlerim. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir şeyi nasıl yapmış ise aynı şekilde ne yapılması? Yapılması gerekir ki şeriat bunu evim ediyor kardeşlerim. Allah'a itaat, peygambere itaat edilmesi gerekiyor ki Bir ibadetin geçerli olabilmesi için de ancak ve ancak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam nasıl yapmışsa o şekilde yapılması gerekiyor. Evet daha sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tabi bunlar yola çıktıkları zaman ne yapacak? Elbet namaz vakti gelecek. Namaz vakti geldiği zaman ne yapın? Sizden içinizden birisi ezan okusun ve daha sonra da içinizde en büyük yaşça en büyük olanınız İmam olsun ve size ne yapsın namaz kıldırsın diyor Allah Rasulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Burada ezan okumaya ne vardır? Bir teşvik vardır ki burada tabii gözüken imamlıkla alakalı Allah Rasulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'den gelen bazı rivayetler var ki sizin içinizde Kur'an'ı en iyi bilen ne yapsın imam olsun şeklinde gelen rivayetler var. İçinizde yaşça en büyüğü dediğine göre. Demek ki bu insanlar nedir ilimde ve Kur'an okumada hemen hemen aynı seviyede insanlar ki Allah Resulü Aleyhisselam'a geliyorlar beraber ilim alıyorlar ve tam da sonra kendi kavimlerine milletlerine dönüyorlar demek ki içlerinde yaşça en büyük konanda ne yapsın imamlık geçsin ve insanlara o, o, o içinizde yol boyunca ne yapsın size namaz kırdırsın buyru Aleyhisselatü Vesselam Kardeşlerim ezanla da alakalı, Allah Rəsulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem tabii müezzinlikle alakalı kıyamet günü、e, müezzindür boyca en büyük olandır diyor demek ki bu da güzel bir olay. Fakat imam、e, ezanı sesi güzel bir kimsenin okuması da nedir aslında sünnettir kardeşlerim çünkü Allah Rəsulü、e, Abdullah bin Zeydten gelen rivayette diyor ki Allah Rəsulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem arkadaşınız bir rüya görmüş ve Ey Bilal sen onunla beraber git ve、e, ne yap? Bilal ezan okusun çünkü Bilal'in sesi daha güzeldir buyuruyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Burada da demek ki ezanın sesi güzel、e, veya yanık sesli mi derler? Biri tarafından okuması da güzeldir. Sünnet olan da budur kardeşlerim. Allah hepimize、e, hayır versin inşallah. Evet. E, 215 değil mi? 214'te aynı şeyde. Evet. Çünkü 214'te hepiniz birer çobansınız.、E, sorun haklılık var mı? Erkek babasının Yok, olacağı çobandır. Aynı. Yok. Aynı. Ben bu kelimeleri peygamber'si de çiftim ve zannet ulaştığım gibi. Evet. 214'te aynı şeyde. Evet. Çünkü aynı olduğu zaman kardeşlerim şer ettik. Tekrar şey yapmaya gerek yok. Ama siz aynı pekiştirme açısından tekrar okuyabiliriz. Evet, 214 bir tekrar eder. Olsaydı 215'e geçelim. Kadın evinden sorumludur. İlk nevel, Vadi Allahu Han, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle dediği için duramayacağım. Hepiniz biraz çobansınız. <gülüyor> çobansınız ve hep, Hepiniz biraz çobansınız ve her biriniz. Gözetimi altında bulunanlardan sorumludur. Devlet başkanı çobandır ve yönetliği halkın sorumludur. Erkek ailesi üzerine bir çobandır. Kadın kocasının evinde bir çobandır. Ve hizmetçi de efendisinin malından sorumludur. İbn-i Ömer radıyallahu anh ben bu kelimeleri peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden işittim ve zannediyorum o şu cümleyi de ilave etti. Erkek babasının malı üzerinde çobandır dedi. Evet hadisi şerh ettik. Tekrar etmiş olduk. Evet.、E, 215 numaralı rivayet. Kendisine iyilik yapılan iyilikle karşılık versin. 215.、Evet. Cavid İbni Abdullah El-Elsari'den radıyallahu anh'ın rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Sel sallallahu aleyhi ve sellem sallallahu aleyhi ve sellem. Kime bir iyilik edilirse ona iyilikle karşılık versin. Eğer verecek bir şey bulamazsa kendisine iyilik yapan hayırlansın. Kendisine iyilik yapanı hayırlandığı zaman ona teşekkür etmiş olun. Eğer bu iyiliği gizlerse ona karşından körlük etmiş olur. Kim kendisine yapılmayan bir iyiliği yapılmış gibi gösterirse sanki o iki yalan elbise iki yalan elbisesi giymiş gibidir. Evet. Her kime bir iyilik yapılırsa ona ona ne yapsın onun karşılığını versin diyor. Allah Rasulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem başka bir cüveyette de. Her kime, sizden birisine bir iyilik yapırsa muhakkak ona karşılık versin buyuruyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Kardeşlerim eğer yine Allah Resulü aleyhissalatu vesselam hadisine devam ederek diyor ki فَاِلَّمْ يَجِدْ مَا يَجْزِيهِ فَالْيُسْنِ عَلَيْهِ Eğer iyiliğine karşılık verecek herhangi bir şey bulamazsa ne yapsın? فَالْيُسْنِ <gülüyor> عَلَيْهِ Onu övsün, ona övsün. Ee, ne yapsın övgüde bulunsun. Yani onun için hayırda dua etsin. Onu ne yapsın hayırla ansın duruyor Allah Rasulü Aleyhisselatu Vesselam. Ama tabi maalesef bugün、e, her kim birisinden kötülük görmek istiyorsa、oh. maalesef ona iyilik yapması yeterli kardeşler. Yani bugün Yapılan iyiliğe karşı iyiliğin seviyesi, derecesi ne olursa olsun maalesef Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın bu emri gereğince iyiliğe iyilikle karşılık veren veya verecek hiçbir şey olmasa bile en azından övebilen veya ona dua eden maalesef neredeyse yok dönecek kadar az kardeşlerim. Yani iyilik yapan maalesef bu devirde、e, Müslümanlar arasında maalesef kötülükle karşılık bulabiliyor kardeşlerim. ama tabii ki bu iyiliğe engel olmamalı ee, Allah nasıllı Aleyhisselatü vesselam diyor ki kardeşlerim her kime bir iyilik yapar yapılır ve o kimse de cezak Allahu khayran yani basıttadır bunu çok tanındırsınız <gülüyor> yanlış değil tabii ki derse ona diyor övgüde bulunmakta yani o övgi olarak ona ne yapar yeter veya teşekkür olarak ona Yeter buyuruyor. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam.、Yani、WhatsApp'ta da yayıldı. Aslında güzel bir şey. Cezakallahu hayran.、E, hadiste de geldiği üzere her kime bir iyilik yapılır. O da cezakallahu hayran. Allah sana、e, karşılığını iyilikle mükafatlandırsın. Allah seni <gülüyor> iyilikle mükafatlandırsın. Türkçesi. Derse muhakkak o teşekkür etmiş veya örgüyü yerine getirmiş olur, olur diyor. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Vasallam. Eğerdür, ona övgüyü yerine getirirse teşekkür etmiş olur. Eğer gizlersede mankörlük etmiş olur diyor Allah Rasulü aleyhisselatu vassala. Yani size yapılan iyiliğe karşı teşekkür etmez veya ona hayır dua etmezseniz veya o kimseden övgüyle bahsetmez iseniz ne diyor? Nankörlük etmiş olursunuz. Kardeşlerim, Allah Azze ve Celle İnsan suresi ikinci ve üçüncü ayet kerimesinde diyor ki, biz insanı karışık bir nutfeden yarattık. Onu imtihan ediyoruz diyor Allah Azze ve Celle. Bu ihtibarla onu işitir ve görür kıldık. Sonra da ona gideceği yolu gösterdik. Kimi şükrederek bu yolda gider, kimi de nankörlük ederek. Bu yolda ne yapar? O yoldan sapar diyor Allah Azze ve Celle. O yüzden küfür dediğimiz zaman veya nankörlük dediğimiz zaman bunun bazı çeşitleri vardır ki buradaki nedir? Bir şeyi inkar etmedir veya kendisine yapılan bir şeyi sukut ederek, iyiliği sukut ederek inkar yoluna gitmesidir kardeşlerim. Hatta düşünün nankörlükle alakalıdır. Veya küfranun ni'me dediğimiz, kendisine yapılan iyiliği inkar etme adına Allah Resulü Aleyhisselam'ın çok yüce bir hadisi var kardeşlerim. Allah Resulü diyor ki kadınlara bir nasihat ediyor. Kadınlar topluluğuna. Ey kadınlar topluluğu çokça sadaka verin diyor. Çünkü ben sizin çoğunuzun cehennemde olduğunu gördüm diyor Allah Resulü Aleyhisselam. Kadınlar diyor ki neden ey Allah'ın Resulü? Yani Allah'ı mı inkar ederler? Kafir mi olurlar da cehenneme gidiyor kadınlar? Allah Resulü diyor ki hayırdır. Ama siz de ne yaparsınız? Eşinize, kocanıza karşı nankörlük edersiniz. Nasıl? Sizden birinize diyor kocası ömür boyunca iyilik yapsa, sonra diyor ondan bir kötülük görseniz, dersiniz ki zaten ben ömür boyunca, ömrüm boyunca senden, Ne iyilik gördüm ki dersiniz diyor. Bu nedir? Nimete karşı nankörlüktür kardeşlerim. O yüzden Allah Resulü Vesselam <gülüyor> da ne yapıyor? Bu tür kadınların Allah korusun cehennemde olduğunu söylüyor. Maalesef. Ve eğer insan kendisine karşı yapılan iyiliği benimsemezse veya övmezse onun için hayır dua etmezse şu, o kimse nedir? Nankör kimsedir kardeşlerim. O yüzden ne diyor? Allah Resulü aleyhissalatu vesselam o kimse、e, nankörlük etmiştir diyor. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Ve yine diyor ki kim kendisine yapılmayan bir iyiliği de yapılmış gibi gösterirse sanki o yalan, iki tane yalan elbise giymiş gibidir buyuruyor. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Kardeşlerim Ayşe anamızdan, radıyallahu anhadan gelen rivayette, diyor ki、e, bir kadın, ey Allahın Rəsili, ben、e, kocam bana bir şey vermediği halde ben onun verdiğini söylüyorum. Hatırladığım kadarıyla kardeşlerim bu rivayet birkaç tane e, e, kuma mı deniyor? Yani bir erkeğin birden fazla、e, eşi var. Ve onlar birbirine karşı övünmek için ne yapıyorlar? İşte kocam şunu verdi, vermediği halde bunu verdi diyerek ne yapıyorlar? Ee, söylüyorlar. Bu nedir diye sorduklarında Allah Resulü aleyhissalatu vesselam kendisine verilmediği halde bir şey verilmiş gibi söyleyen sanki diyor iki tane yalan elbise giymiş gibidir diyor. Allah Resulü aleyhissalatu、e, vesselam. Demek ki kardeşlerim olmadığı halde veya kendinde olmayan bir neziyetle kendisini öven kimse veya kendisinde olmadığı halde veya bir mal olur veya bir ahlak olur. Bu şekilde söyleyen kimse iki şekilde yani iki yalan elbisesi giymiş gibidir diyor. Allah Resulü aleyhissalatu ves selam Allah azze ve celle bizi böyle durumlardan korusun ve bizlere iyilik yapan kimselere her zaman onun karşılığını verebilen eğer veremiyorsak bile en azından onu övüp onun hakkında hayır dua eden kimselerden eylesin Allah Azze ve Celle bizlere iyilik yapıldığı zaman nankörlerden eylemesin Rabbimizin verdiği nimetlere karşı şükreden ve insanların yaptıkları iyiliğe karşı da teşekkür edebilen en azından Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in hadisinde geldiği gibi Cezakallahu Khayran veya Türkçe ifadesiyle en azından bir、yani、derlerde bir Allah razı olsun bu bile insanı ne kadar böyle rahatlatan ve bile kıymetini bile bilen insan için ne kadar değerli bir sözdür kardeşlerim yani basit bir söz değildir çünkü zaten insanın、e, yeğane muradi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 アラハマティンナ、ラハマティンナ、ジェネティネギャーディルディーン、フォーラルンダンアイレイ。